Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın. Abi günaydın. Evet bu Kürt çözümü üzerinde biraz konuşarak başlayalım. Çözüldü, bitti. Duym abi, abi, Duymadınız mı? Duymadık. Bizim gazetecisiniz canım. Yani. Bilim Elim. halloldu, sorun bitti. Hayırlı olsun. Hayır, yani. başka sorun var mı ya? Yok işte başörtüsü vardı o da hallel olmuş. O e, tamam. iyi, hop hop. Evet. Zaten borsalarda taban yapmış yeni ya işte. rekor kırmış ve bir de Türkiye uzaya uydu gönderiyormuş. E, tamam. İlk uydu 2012'de uzayda diye müjdelemiş Erdoğan da. Hadi artık başka <gülüyor> ne istersin? Çok iyi orada çalışacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Mars'ta yapımlar. Biliyorsun şu Kıbrıs'ta kimsenin anlamadığı bir çözüm önerisi getirdi Türkiye mülkiyet e, dosyasıyla ile alakalı. Orada işte oradaki toprağı o atıl toprağı işgal altında olan bölge falan var ya öyle. Evet. Ha, e, o, o o toprağı değerlendirme üzerine kurulu bir e, çözüm önerisi. İş bitirici yani. Güzel. Yani işte. Bu çözüm de öyle. İş bitirici bir çözüm. İşte bahar havası var biliyorsun. İyimserlik tabii. Yani bu iyimserlik e, <gülüyor> referandum sonrası AK Parti'nin rahatlamasıyla da alakalı tabii. Yani ile da, daha kolay görüşüyor. görüşüyor. 58 e, bayağı tumturaklı bir sonuç. E, dolayısıyla eli e, rahatladı. E, dolayısıyla bu hava da ee, dediğin gibi e, işte borsaya kadar yansımış durumda bu iyimser hava ama tabii burada bir e, burada çok ciddi bir tehlike var yani bu, bu yani bu iş bitiricilikle e, bitirilecek bir iş değil <gülüyor> öyle diyelim. evet ee, Girişimci niyeti takdirle karşılamakla birlikte birlikte evet, evet. çünkü diyalog pek yok. Açıkçası Yani varsa da bu tamamen e, dikkat edersen ve sadece silah bırakma, e, o da e, PKK'nin silah bırakması üzerinden yürüyen bir diyalog var. E, sanki bütün e, sorunlar e, yani o düğüm e, açılınca e, çözülecek e, gibi bir e, hissiyat e, yaratılmış durumda, bir algı yaratılmış durumda toplumda. Bu çok tehlikeli tabii çünkü e, bunun arkası e, doldurulmuş değil. E, ve pek çok e, siyasetçi e, bu kamuoyuna da yansımış durumda. E, hele bir silah bırakılsın da sonra bakarız e, havası içinde dikkat edersen. Ve e, e, gerisi slogan, gerisi işte ana dil meselesi bu demokratik özellik meselesi ve bu sloganlara şimdi bunlar hem yani Kürt siyasetçileri tarafında slogan larla dile getiriliyor verilen cevaplar da öyle hadi canım öyle şey olmaz diyor mesela Bana dildeydim. kurs açın diyor evet buna yakın bizden yakınlık beklemeyin buna gibi evet Peki Demokrasen... nedensellik niye burada hiç devreye girmiyor sizce? Yani ee... çünkü hani olmaz. Çünkü ay uğraşamam da bir neden olur. Ama hani bir nedenden bahsediyorum herhangi. Valla nedenlere girince öyle... <gülüyor> Herkes sınıfta kalıyor tabii. Neden şu mesela ana dilde eğitim niye olmazmış? Biliyorsun bunu AK Partililer de bazı hepsi değil. Ama yani AK Parti'den bir dahi böyle sesler çıkıyor. Hı hı. Şu... Kürtler azınlık değilmiş. Evet böyle de bir şey. Bilzat yani azınlık kardeşim. değil, çoğunluk değil. Adam bir türlü dilini konuşmuyor. <gülüyor> teknik olarak yani. Teknik sebepler. Teknik tabii tabii. Çok teknik Anladım. bir sebep. Yani azınlık değil. Onlar bizim canımız ciğerimiz ama öyle evet. olduğu için zaten azınlık olsalar konuşacaklar. Ve izin verilecek yani. Tabii bu aslında o kadar ilginç bir haleti ruhiyeye kısımlar karşılık geliyor ki bu e, sözüm ona e, açıklama e, yani çok kalabalıksınız Kürtçe öğrenip Kürtçe konuşursanız ayrılırsınız demek bu aslında oh evet Değil mi? <gülüyor> halbuki ekalliyet olsanız yani azınlık olsanız e, istediğiniz gibi konuşursunuz dili nasıl olsa devlet kuracak haliniz yok bize bir zararınız dokunmaz eee e, işte, öğrenirsiniz işte Peki ya yani mesela Kürtler tamam azınlık yapın o zaman bizi dese kategorik yok, olarak olmaz. o da yok, olmaz değil yok, mi? Yok kalabalıklar çünkü. Ha, eyvahlar Osmanlar. Ya ya işte mantık bu yani bu, bu, bu seviyeden yürüyen bir tartışma var. Ana dilde de aynı şey tabii. İşte ana dilden bahsediyorum evet, zaten. Evet, yani... Yani bir de bunun üstüne demokratik özellik falan gelince... ...zaten evet. dikkat ederseniz... ...demokratik özellik konusunda hiç tartışma yok. Evet, hiç konuşulmuyor. Hiç, yani kimse çıkıp ona o olur olmaz falan dahi demiyor. Ya yani onun hiç cevabı yok. Ana dil konusunda hiç olmazsa... ...işte kurs açın falan filan dediler ama... ...öbür türlü hiç... Evet, bu arada da bir ufak parantez açayım. Bugün bir de şey, ana dilde eğitim yürüyüşüne katılan iki çocuğun Yatı tutuklandığı vardı. haberi vardı Biyanet'te. İzmir'de. Onu da eklemekle, İzmir'de olmuş, evet. Yani, o, oraya da haber gitmemiş, biliyorsun 1789'da e, Paris'te de e, Bastille ayaklanması devrim olunca, işte o, bazı Fransız e, e, illerine beş sene sonra ulaşıyor onun bilgisi. <gülüyor> evet, bir... ya Paris'te kral bir... düşmüş var <gülüyor> Böyle bir hikaye vardı. Bu arada ee... tek tutuklama o değil dünden onu da bari söyleyeyim. Şanlıurfa'da da BDP'liler KCK e KCK e operasyonu yapıldı. Tabii, evet. evet, Esas, 24 kişiden 8'i tutuklandı. Tabii. E ondan sonra o son hızıyla devam ediyor. Yani bunun bir devlet çözümü e olduğu e iyice bariz ee, yani Kürt meselesi varsa, Kürt meselesi de çözülecekse bunu devlet çözer. İşte öyle diyalog, miyalog falan yani böyle konuşulur, halledilecek bir şey değildir mertebesindeyiz şu sırada. Ee, yani Allah akıl fikir versin tabii bu, bunun böyle bu şekilde çözülmeyeceği açıktır. Yani Kürt meselesinin kalıcı çözümü için gereken anayasal, yasal ve teknik tartışma Türkiye'de daha başlamış değil. Bunu söylemek istiyorum. Mesela bölgesel, e, şimdi bu demokratik özellik meselesi, e, yani bu, bu tartışma'nın Türkiye'lileşmesi gerekiyor. Çünkü bütün Türkiye'nin e, aslında ademi merkeziyete ihtiyacı var. Sadece Kürt bölgelerinin değil, yani bu kadar koskocaman bir ülke e, Ankara'dan e, yönetilmez, yönetilemiyor zaten idari olarak söylüyorum. Yani, e, dünya kadar sorun var ve bölgenin ve ee, bölgelerin hiçbir söz hakkı yok. Ee, bu yani tartışma daha o kadar e, iptidayi seviyelerde ki mesela belediyecilikle bölgecilik karıştırılıyor birbirine. <gülüyor> yani elbitti yani e, öyle bir öyle bir şey yok. Yani ancak küçük ülkelere mahsus veya çok homojen ülkelere mahsus. Ee, bir çözüm olabilir. Belediyelerin e, yetki kullanması. Kaldı ki belediye, belediyecilik işiyle yani e, daha geniş e, coğrafya, daha kendi arasında tutarlı coğrafyalar umumiyetle bunlar, bölgeler e, bunların e, idaresini birbirine karıştırmamak lazım. yani Sadece bir hizmet meselesi de değil. Ana dil eğitimi Konu tartışması dediğim gibi işte kurs açın seviyesinde e, cereyan ediyor. E, Kürtlerde de e, ana dil eğitimi mi, ana dilde eğitim mi e, daha, daha o tartışmaya da gelinmiş değil. Şimdi ana dil eğitimi başka, ana dilde eğitim başka. Ana dilde eğitim demek baştan aşağı bir e, milli eğitim sistemi demek. Yani matematik Kürtçe okutacaksın demek. Evet, öyle zorlukları da önemli. Bu, bu işlerin konuşulması lazım. Yani bugün, pe, e, hadi bakalım de, desek, 15 sene sonra ancak e, öğretmen o, yetişmiş yüzden, Evet. Yani mesela önce bir ana dilde e, ana dil eğitimiyle başlayalım, değil mi? Yani hiç olmazsa. Ondan sonra ana dilde hangi de derslerde. Ee, hangi dersler hani, Kürtçe okutulabilir falan bu, bu, bu, bu tartışma bu arayışlar sonra ne edebilir ama bir daha orada değil silah bırakma keza öyle ee, silah bırakmadan sadece ve sadece PKK'nin silah bırakması anlaşılıyor mesela korucular ne olacak 60 bin korucu var Ömer evet bunu devrim sevimleri olan şeyinde de söyledin <gülüyor> 60 bin korucu ordu ya evet Kolordu falan yani değil mi? Öyle bir şey yani. 60 bin yani. Ondan ne olacak? Bireysel silah meselesi ne olacak? Her üç Türk erkeğinden. Mesela biz üç kişiyiz ya şimdi. Birimizde silah var. Kimde bilmiyorum. Valla bende değil deyip hop diye ikinizin üstüne bırakabilirim. Yok dördüncüde Volkan'da bütün silahlar. O, ha, sessiz ortağımız üç, da. Yani her üç Türk erkeğinden birinde silah var. Bireysel silah. O bir meydan. Hadi bakalım bunların çoğu ıratsız yani. Evet Şimdi böyle bir sorun var Ondan sonra bu e, hafıza e, meselesi yani e, bütün bu bellek tartışmaları e, hakikat e, ve uzlaşma e, tipi yani Güney Amerika, Guatemala, Lübnan'da olan bütün bu çalışmalar Mesela orada hiçbir e, yani hükümet seviyesinde, ve devlet seviyesinde hiç öyle bir e, hassasiyet yok. Nasıl olacak bu iş? E, şimdi biliyorsun verilen öneri şu hocam. Yıkın Diyarbakır hapishanesini unutalım gitsin. Yani unutma ve unutturma üzerine kurum, Evet diyorum. En müthiş hatalardan biri olur Diyarbakır hapishanesinin yıkılması. Ebediyete gömer yani o zaman bütün sorunu. Bu, bu, bu, bu, yani, ama işte olmuyor, gömülmüyor. yapılmaması... Ama gömülmüyor bir de. Bir de şu var, yani gömülmüyor bunlar, unutulmuyor. Evet. Bir, e, Ermeni meselesi unutuldu mu? Ermenilerin başına gelenler unutuldu mu? 90 küsür senedir hafızayı kazıyor e, dev, devlet ve daha hala unutulmadı. Demek ki unutulmuyor böyle şeyler. Yani acılar adalet, e, e, adaletle... E, Başka bir yere oturmadıkça o karşılıklı çekilence acılar, cefalar e, özellikle Ermenilerin başına gelenler de bir yerden çıkıyor ve çıktı zaten yani aynı şekilde. Bu da öyle olur yani istediğin kadar D Diyarbakır hapishanesini yık. Ee, toplumda tabii e, kıpırdanmalar var. E, epey bir, bir iş yapılıyor. yani Bu toplumsal bellek derneği var. Ve esas bu Diyarbakır Hapishanesi'nin gerçeğini araştırma ve adalet komisyonu var. 78'liler vakfı, Şemlem Korur Fincancı, e, Murat Paker... Evet, onları da konuk etmeye çalışacağız da... ...çok dar zamandaydık, şey yapamadık. Mevkalade önemli işler mesela. yapılıyor orada da... ...oralardan yürümek lazım. Ondan sonra mesela anayasada... ...bu çözümün... ...yani Kürt meselesinin çözümünün... ...anayasaya yansımaları... ...o iki ilişki... ...yani yeni anayasayla Kürt meselesinin çözümü arasında... ...daha ilişki kurulmuş değil. Yani yeni anayasa... ...bir konuşuluyor... Kürt meselesi ondan farklı konuşuluyor. Halbuki birebir e, alakası var. Mesela Adem'in merkeziyet ilkesinin illaki anayasaya bir şekilde Fransa Anayasası'nda olduğu gibi hiç olmazsa, o da merkezi bir ülkedir biliyorsun, girebilmesi lazım. Keza 42. madde e, ana dil e, eğitimi e, ile alakalı. Orada e, tadilat gerekiyor. Yani e, anlayacağın bu e, çözüm meselesi dediğim gibi e, e, bir iş bitirici bir e, bir mantıkta e, yani o o mimvallde ilerliyor e, o da ilerlemiyor tabii dolayısıyla yani işte bir yerde duruyor orada duruyor birisinin bu işle uğraşması gerekiyor. Af ve geri dönüş konusundan hiç bahsetmiyorum o, orada hiçbir e, kıpırdanma yok yani. E, yani bu çünkü siyasi aftır. Yani bir işte o siyasi laf, e, siyasi af lafı edildi. Başbakan, yani genel af başka, siyasi af başka dedi biliyorsun. O e, evet, hayırlı bir e, e, e, gözlem de diyelim. Arkası inşallah gelir. Yani geri dönüş meselesi o hiç tabii planda yok. Mahmur'daki e, işte 13 bin çoluk çocuğu dahi ...Türkiye'ye getiremedik yani. Ki onlar da Birleşmiş Milletler Koruması'ndaki mülteciler Tabii yani. Onların statüsü Hı, ayrı yani. ayrı yani. Burada da bir ayrı bir uzmanlık gerekiyor. Evet, durum bu. Yani, evet e ama işte gündemde de maalesef bu birdenbire çok arka plana düşmüş olduğunu... ...senin de önemli işaret ettiğin gibi görüyoruz ve onun yerine böyle... ...çok anlamlı anlamlandıramayacağımız işte bu başörtüsü... Zarf sonuçında oraya evet, evrildi. işte yok perçem, merçem. Ha yani Türkiye'de her şey magazin üslubunda yürüdüğü için, yani bir türlü ciddi işler yapılamıyor, çıkmıyor. Yani bir kalıcı iş çıkmıyor daha doğrusu. İşte bir o konutlar var Allah'tan, onlar kalıcı. <gülüyor> evet evet, kesin. Peki bu Kürt çözümü meselesini çözdük ve bitirdik. Şimdi bitti, bitti. başka ne var? Başka... İşte AB var. Onu da çözelim. Onu da çözelim şimdi. Bu 5. yılıydı müzakerelerin başlamasının 3 Ekim 2005. İşte bu hafta yani geçen pazardı. Hatta bu pazartesiydi zira sabah karşı başlamıştı 4 Ekim'de. Karar o zaman çıkmıştı. Vallahi pek bir yol alınamadı tabii. Malum yani Türkiye çok vakit kaybetti. Aslında bu işi Türkiye e, hükümet seviyesinde cidden e, e, 2008 sonundan bu yana yapıyor. Yani yeni e, tam zamanlı baş müzakereci e, Egemen Bağış'la birlikte bu işler... Tekrar bir canlandı ama bir yere kadar canlandı tabii. Bu sefer karşı taraf e, su koy veriyor. Epeydir su koy veriyor da Avrupa Birliği'ndeki sorunlar bitmiyor, tükenmiyor. Türkiye ile uğraşacak kimse'nin hali yok. Orada da bir statü statü e, maalesef. Ee, orada duruyor yani ve hiçbir ilerleme yok. Bu dönem, işte Belçika dönem başkanlığında muhtemelen bir başlık daha açılacak. Herhalde ondan sonra yani önümüzdeki Macar ve Leh dönem başkanlıkları var gelecek sene. Onlara hiç açılacak başlık kalmıyor çok zor. Yani bir de Türkiye işte bu seçim sattığıma eline girmiş durumda artık yani sekiz ay kaldı seçime. Ee, pek bir e, yani ben tünelin ucunu göremiyorum açıkçası. müzakereler konusunda söyleyecek pek başka bir şey de yok. Tabii şu var. E, işte bu hafta kriterde onu yazdım. E, Kriter dergisinde pazartesi çıkan. Yani bu meseleyi işte bu oldu bitti bizim ihtiyacımız işte iki tavır var. Bir tanesi ya yani olmuyor bırakalım tavrı var. İkincisi de e, Bizim Avrupa Birliği'ne ihtiyacımız yok tavır var. Bunlar her ikisi de çok yanlış. Yani bir birincisi yani çok yanlış zira ilişki sürüyor aslında ekonomik ilişki harıl harıl sürüyor. Yani Türkiye'nin müzakere eden ülke olması e, aday müzakere eden aday ülke olması nedeniyle e, önünde e, muazzam e, mali e, imkanlar var. Ve Türkiye bankacılık sistemi bu mali imkanların farkında ve kullanıyor. Yani Türkiye'ye paranın e, ucuz para, özellikle zaten para çok ucuz ama yani daha da ucuzu e, Avrupa e, kaynaklarından geliyor e, özel ve e, ve kamusal. E, bu yaman atılacak bir şey değil. E, dolayısıyla orada o ilişki bitti öldü bitti falan değil yani Türkiye'deki kredi sisteminin arkasında ciddi bir Avrupa ayağı var ve devam edecek bu bir bu ikincisi yani Gümrük Birliği'nin 15 yılı o da önemli o da o konuda pek bir şey işitmedik yıl boyunca biliyorsun sadece kötü şeyler söyleniyor Halbuki yani 100 milyarlık bir yıllık yüz milyarlık bir bir ticari ilişki bu ve Türkiye'nin sanayini baştan aşağı değiştiren ve daha hala da değiştirmeye devam eden bir ilişki. E bu da yav yavana atılacak bir şey değil. Üçüncüsü bu aşırı özgüven. Bizim ABM AB'ye ihtiyacımız yok, biz her işi kendimiz yaparız. Valla şu demin adını ettiğimiz Kürt meselesinde bile ben bu çatışma çözümü gibi son derece teknik e, konularda Avrupa e, Birliği ülkelerinin e, deneyimlerinin Türkiye'de geçerli olabileceği kanaatindeyim. En azından Kuzey İrlanda meselesi biliyorsun. Yani silah nasıl bırakılır, e, silah bırakmak için neler gerekiyor. Bu karşılıklı güven tesisleri ile alakalı çünkü bu. E, bu. Bu işlerde maalesef daha hala o norm ve e, normlara ve standartlara ihtiyacımız var. Onu bırak, yediğimiz etin e, imha, zehirli et, etin imhaızı konusunda bile o norm ve standartlara ihtiyacımız var. Evet, yani, o da yani. açıkça ortaya çıktı geçen ha, Yani den. dolayısıyla böyle efelenmenin alemi yok. Ee, yani bu burada bu bilgi birikimi yoksa başka yerden alınır. Yani bu burada utanılacak bir şey yok. Evet, bir de üçüncü bir konu daha vardı, değinelim demiştik. O da bu çevreyle ilgili. Valla e, bu işte, aynı ikisinde cumartesi günü Yeşiller Partisi'nin üçüncü köprüye karşı tertip ettiği ve diğer başka STK'ların, yani başka STK'ların değil Yeşiller Partisi, parti STK'ların sivil toplum kuruluşlarının desteklediği bu e, farkındalık yaratma diyelim adına kampanyası vardı, mumlar falan. Ben bunun... E, 2 milyon İstanbullu. İstanbullu. Bunun çok başarılı olduğu kanaatinde değildim. Başka bir şeyler yapabilmek lazım. E, yani çevre hareketi artık bu marjinallikten kurtulması gerekiyor. Bu mainstream, ana akım bir iş bu. E, bunu sana söylemeye gerek bile yok Ömer ama e, yani bunun artık Türkiye'nizin siya, Türk siyasetinin e, ta, ta ortasına oturabilmesi lazım bu meselenin. çünkü Ak Partinin e, en zayıf olduğu yer çevre bu sadece yani. çevre konusu da değil yani her anlamda yani doğa koruma, kent koruma ve kültür koruma aslında yani bu üçlü birlikte yürüyor ve bu yani partinin kalkınmacı damarı ki çok baskın tabii bunun arkasında dünya kadar şey var yani bir o bir o tüketim açlığı var e, ama bir de rant var tabii bu e, bu kalkınmacı e, damarın e, Türkiye'de e, Türkiye'de tehdit ettiği e, en önemli üç e, unsur hayatımızın e, temel unsurları. Doğa, kent ve kültür. Yani bu burada bir artık topyekün bir e, kavga vermek gerekiyor. Yani bu e, Boğaz kenarında mum yakarak olacak iş değil. Bu üçüncü köprü meselesi fevkalade önemli. Önümüzde 8 ay var. Sadece İstanbulluların bir kere imza atması gerekiyor ki ciddiye alınsın bu. E, yoksa e, AK Parti bunu ciddiye almaz yani. Ee, ne bileyim ben Edirne'den Şırnak'tan da imza atılabilir. Eee derler, gülerler, geçerler yani. Ve burada çok ciddi bir kampanya İstanbul çapında bir iş yapılması lazım. Ayrıca bunu e, ağaçlarla da sınırlandırmamak lazım. Yani ağaçlar gittiğinde Köstebek de gidecek, Kirpi de gidecek. Ama mesele zaten Benim ağaç. orada topladığım mantarlar da gidecek. Dolayısıyla sadece ağaç meselesi değil. Bu bir, bu tamamen bu, bu bir... E, e, zihniyet meselesi Aslında bu yani o yüzden doğa, kent ve kültür diyorum yani bu üçüncü köprüyle açıkçası e, Süleymaniye'nin e, siluetini bozacak olan e, Haliç köprüsü arasında Bence hiçbir fark yok aynı mantığın e, e, aynı kalkınmacı zihniyetin e, kurbanları bunlar bir de öte yandan da büyük bir e... Göçsel harekette tekrar gündemde özellikle bu pazar günü 10 10 10'dan da iki kelimeyle bahsedelim e, bu 185'e çıkmış durumda katılan etkinlik etkinlik yapacak ülkelerin sayısı 192 zaten üyesi var Birleşmiş Türkiye Milletlerin e, Türkiye'den de çok sayıda var ve özellikle İstanbul'da e, çok renkli. Ve hareketli geçmesi beklenen ve bir şey var mesela Barış için bir orkestra var çocukların 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklardan 20'si gelip akordiyon ve yan flüt çalarak bir konser verecekler yarım saatlik. Müthiş. Çok hoş şeyler olmasını bekliyoruz. Ayrıca... AK Parti il yönetiminin dahli olacak mı? Hayır. Bence çok önemli. Yani, bu... yani benim haberim yok, yok en aha. azından. İnşallah olur. İnşallah olur. Çok şey yani bu işte 350 or diye dünyadaki evet. atmosferin istihap haddi dolmuş taşmış vaziyette. Sere Dünya ağırlaşıyor değil mi? Evet 350'ye indirmemiz için bir şey. Çok ilginç ama yani bütün rekorlar kırıldı yani 6000 300 kadar, 6300'e yakın eylem yapılıyor 185 ülkede. Ve biz buradayız hükümetler siz, siz ne yapıyorsunuz diyorlar. Böyle de bir şey. Dünyanın gündeminin Türkiye'nin gündemiyle kesişmesi umuduyla. Aynen öyle. Orada görüşmek üzere. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.